Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz'in doğusunda özellikle son 25 yılda tropikleşme yaşandı. Mersin Körfezi'nin Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geldiği belirtildi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Ayas... 1800'lerin sonunda Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçmeye başladığını belirterek bu 1800'lerin sonlarından bugüne kadar ilerleyen bir süreç bir denizin karakterini değiştirmesi insanlık tarihinde ilk kez gözlemleniyor. Çünkü bu süreç yüzlerce yıl sürebilen bir süreç. Bu önemli ve heyecan verici bir durum dedi Doçent Doktor Deniz Ayas. Akdeniz'in 23 ülkeye kıyısı var. Akdeniz'de 700 kadar balık türü olan bir deniz. Ve aynı zamanda göç geçişi yüksek bir vahşi ekosistem olarak değerlendirebiliriz. Akdeniz'de 8500'ün üzerinde gözle görülebilen makroskopik deniz canlısı yaşıyor. Bu nedenle de Akdeniz önemli bir deniz ve ılıman karaktere sahip. Süveyş kanalının açıldığı günden bu yana çeşitli balık türleri Akdeniz'e geçiyor. Bu türle buraya gelerek popülasyon kurarak Akdeniz'de balıklar olmaya başladılar diye konuştu kendisi. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde balıkçılar tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu. İlçeye bağlı Gölpınar köyünde balıkçılık yapan Yılmaz Toprak avlandığı sırada ağlarına bir kaplumbağanın takıldığını fark etti. Sudan çıkardığı kaplumbağanın diğerlerinden farklı olduğunu gören Toprak durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız'a iletti. Gölpınar köyüne gelen Yıldız yaptığı incelemede Kaplumbağa'nın Trionikide familyasında olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Fırat Kaplumbağası olduğunu belirledi. Fırat Kaplumbağası'nı inceleyen doçent doktor Yıldız türün neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Barajlar nedeniyle Kaplumbağa'nın neslinin tükenme Noktasına geldiğini ifade eden doçent doktor Yıldız şöyle devam etti. Barajlar yapıldığı zaman su seviyesi yükseliyor. Su seviyesi yükselince normal eskiden kıyıda olan toprak, yumuşak toprak su altında kalıyor ve hayvanlar üreyemeyecek duruma geliyor. Çünkü bunlar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisine bırakıyorlar. Ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme için uygun olmaktan çıkıyor. Balıkçılar akşamdan ağı atıyorlar. Belirli bir saat ağ kalıyor. Sonra da onu toplamaya başlıyorlar. Balıklar ağ takılınca Fırat Kaplumbağası da balıklarla beslendiği için ağlara geliyor. Ve ağdaki balıkları yemeye çalışırken o da ağlara dolanıyor ve boğuluyor. Adıyaman'da birçok bilinçli balıkçı var. Bazı arkadaşlar bulduklarını alıp kurtarıp Tekrar doğal ortamına salı veriyorlar dedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin birçok ilçesinde yaşanan sağanak ve yağış ve üstelik dolu can ve mal kayıplarına neden oldu. Sağanak ve sel ondan fazla şehirde on binlerce hektarlık tarım arazisini vurdu. Bursa'nın Kestel ilçesinde ise şiddetli yağışların sele dönüşmesi nedeniyle beş kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de halen aranıyor. Aralıklarla devam eden yağışın bu kez ceviz büyüklüğünde doluya dönmesiyle kiraz ve çilek başta olmak üzere birçok tarım ürününde hasar gördü. Bloomberg HD'nin haberine göre Amasya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taceddin Özmen, ilçede yaşanan sağnak ve dolu yağışın son yılların en etkilisi olduğunu belirtti ve buğday, arpa, mısır, şeker, pancarı, soğan da diğer meyve ve sebze ikili arazileri su bastığını ve %50 hatta %60'a Varan zararlar meydana geldiğini belirtti. Sibirya'nın Verkoyansk kasabasında hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Geçen hafta ölçülen bu derece Kuzey Kutup Dairesi'nde kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık. Uzmanlar bu bölgenin dünyanın geri kalan yerlerinden iki katı daha fazla ısındığına dikkat çekiyor Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 4800 km doğusundaki kasaba dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alıyor. 1892'de sıcaklık eksi 67,8 dereceye düşmüştü. Bu ise şimdi 38 dereceye kadar ölçüldü. Bu çok fazla. 3,7 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten 29 küresel yatırım şirketinden oluşan bir grup... Dünyanın dört yanındaki Brezilyalı diplomatlarla devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaştırmayı durdurmaya çağırdı. Norveç merkezde sigorta ve emeklilik fonu firması tarafından yürütülen grup 7 ülkedeki Brezilya büyükelçiliklerine mektup yazdı. Brezilya'nın çevre koruma önlemlerini kaldırmasına dair endişelerini dile getirdi ve bir buluşma talep ettiler. Mektupta şöyle deniyor. Çevre ve insan hakları politikalarının ve icra dairelerinin kaldırılmasıyla birlikte son yıllarda artan ormansızlaştırma, Brezilya'ya yatırım yapma ve finansal hizmetler sağlama koşulları hakkında yaygın bir belirsizlik oluşturuyor dendi. Çevre savunucuları göreve başladığından beri korumaları zayıflatarak ormansızlaştırma ve orman yangınlarında artışa neden olduğu için Bolsonaro'yu çok ciddi bir biçimde suçluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankal. Gelecek gelecek. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuthan Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş